Allah namaz derken zekat şimdi bu hafta oruçtayız. Oruç Farsçası ruze kelimesinin Türkçeleşmiş şekli, Arapçası batlara baktığımızda Savun veya sıyam diye. Siyam diye gelir. Arapçada karşılığı bir şeyden uzak kalma manasında.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 Alıyor siyah lan beyaz ipliği. Allah kendisine razı olsun. Yastığının kenarına ne yapıyor? Koyuyor. Sabah oluyor. Namaz kaçıyor mu? İmsak da. Çıkıyor. Bir türlü anlayamıyor. Allah Resulü'nün yanına geliyor. Ey Allah'ın Resulü. Ben yastığımın kenarına siyah ile beyaz ipliği koydum. Ama anlayamadım diyor. Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ediyor. Süper diyor. Senin yastığın amma da en iyiymiş diyor. Geceyle gündüzü içine alıvermiş diyor. Burada ne var? Kinaye var. Siyahla beyaz kasıt neymiş? Geceyle gündüzün birbirinden ayrılması. Yani fecdin tulu etmesi. Şimdi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 Dinde hiçbir şey bizim kendi anlayışımıza ne yapılmamış? Bırakılmamış. Abdest babını inceledik. Orada güzel bir söz var. Ali'nin. Hatırlıyor musunuz? Ne diyor? İslam dini diyor, akıl dini, mantık dini olsaydı ayağın neresine mest altı, altı. altı kirleniyor. Ama diyor ben Allah Resulü'ndan üstüne mest ederken gördüm. Diyor. Kim diyor bunu?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 Kıldığımızda diyor, kimse kimsenin yüzünü tanıyamaz haldeydi. Bak demek ki, bu günümüzdeki işte ışık çıkacak, aydınlanacak deyip de e, takvime bakarak insaf saatine 40-50 dakika ekleyerek bu iş ne yapmıyormuş? Olmuyor. Veyahut da internet ortamında bir resim yaparak onu e, bir photoshop programında biraz aydınlatarak bak işte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 Bakın bir sahabe olma. arapçayı bilme insana imtiyaz ne atmıyor? Vermiyor. Peygambere tabi olmadığın müddetçe hiçbir zaman hayırda değil. Yoksa bugün Arabistan'da doğan bir tanesini bir kafirin de çocuğu olsa alsan gelsem hocam diye herhalde yapışman gerekiyor. Bize iman eden insan lazım. Hadis-i Şerif'te hayırda da, şerde de kime tabi olacak insanlar? Kureyş'i. E. Yani o Araplardan hayırlı insanlar da çıkacak, şerli insanlar da çıkacak. Öyleyse bize Arapçayı bilme veya Arap olma imtiyat sahibine ne yapmıyor? Vermiyor. Evet. Oruç, tüm ümmetlere fark kılınan ibadetlerden birisi. Bize de İslam'ın Beş binasında ney Bir tanesi. Ve oruç halkandır kardeşler. Hatta Allah kendisinden razı olsun. i̇bn Hacer bir sözünde eğer diyor şiş, beden diyor nefis doyarsa ne aç olur? Şehevi duygular aç olur. Nefsi aç bırakırsan şehevi duygular ne yapar? Tok olur. Onun için oruç insanı ne yapar? Korur.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 Oruç olarak yani yemeyeceksiniz. Ki açlığın ne manaya geldiğini bilsinler de fakire, fukaraya ne Yardım etsinler diye ilk oruç o zaman farklı olmuştur. Zenginlerine, fakirlerine değil. Ve en son tarafa gelelim. ve Selam Medine'ye geldiğinde bir bakıyor ki oradaki insanlar oruç tutuyor. Aşırı gün orucu. Ve ben size diyor,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 Ramazan ayı farz ise aşırı orucu ne yaptı? Düştü. Dile et. İsteyen tutar. isteyen ne yapar? Terk eder hale geldi. Bizim Ramazan ayının farz olması böyledir. Ki Aleyhisselatü Vesselam hicretten bir buçuk sene sonra Şaban ayının 10. günü bu farz kılınmış ve İslam'ın beş temel esasından birisi olduğunu ne yapmıştır?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 atmamış bize kolaylaştırmış. Yani bir sefere çıktığında orucunu atmazsın tutmayabilirsin. Hastaysan iyileşinceye kadar ne yaparsın? Tutmayabilirsin. Veya hiç iyileşemeyecek hastaysa Allah hatalardan nedir? Beridir. Onun ne yaparsın? Gücü yetiyorsa nafakasını verirsin. Yetmiyorsa yine Allah'a ne yaparsın? Havale edersin. Allah her ibadeti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 bire on alır. Kim beş vakit namazı kılarsa, elli vakit namaz kılmış gibi ne yapacağım? Sıvap vereceğim diyor. Bir sadaka verene bizden yedi yüze daha misli diyor. Ama orucun mükafatını ne yapmıyor? Bildirmiyor. Onun mükafatını özel olarak ne yapacağım? Ben vereceğim deyince insan burada ne yapıyor? Daha da bir daha geliyor ve güç geliyor. Ve yine oruçlunun uykusuz bile ibadet diyor. Yani uyusam bile ne yapıyor? Seni ibadetten sayıyor. Sana ne yapıyor bunu? Rahatlatıyor. Evet kardeşlerim. Oruç böyle birçok güzel yanında meseleleri olan farzlardan bir tanesidir. Oruç riyanın en az karışacağı ibadet olduğu için sevabı en fazla sayılan ibadetlerden sayılmıştır. Bu anladınız mı? Namazda insan riyakar olabilir mi? Olur. Olabilir. Ama farz olan bir oruçta ne olacak? İşte en az ziyanın olduğu ibadetlerden bir tanesidir. Haçta adam riyakarlık yapabilir. Namaz da yapabilir. Ama oruçta yapacak bir şey nedir? Ben oruç tutuyorum. Tut. O da tutuyor. Tutmak zorunda. Anlatabildim mi? Ama namaz kılarken namazını güzelleştirebilir mi?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 Yedi mi sekiz mi? Yalnız duram atalım. Sekiz olur mu? Olur. Yedi tane de bir sadece sıdıkla girecek. Sekiz katısı var. Cehennemi? Dokuz. Yedi. Artırma. Artırma. Tamam. Evet. Oruç tutanlarsa reyyan kapısından diyor. Girecek. Hussiyse oruç tutanlar için Allah ne yapmıştır? Bir kapı tahsis etmiştir. Evet. Kardeşlerim, ibadetlerde illa hikmet aranmaz. Allah'ın takdiri, hikmeti neyse odur. Hikmeti, sual ne yapmaz? Edilmez. Allah namaz kılarken rüküye şöyle eğil diyorsa, öyle ne yapacağım? Eğileceğim. Ben niye eğiliyorum? Demeyeceğim. Secde et diyorsa, secde Yani, niye Allah secde et dedi? Demeyeceğim. Oruçta da illa neden oruç fark kılındı gibi hikmetini, aramayacaksın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oruç bir kalkandır. Sakın oruçluyken cahillik edip de kem söylemeyin. Birisi size sataşacak olursa veya hadisi tam tercüme edecek olursak dalaşacak olursa ona ne deyin? <gülüyor>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 Zincir çözül. Çözülünce insanların kendi nefisleri, yakınlarının nefisleri, bazı şeyler birçok şeyler ne yaptı? koymaya başladı. İşte Ramazan'ın insana kazandırdığı çok çok şeyler var kardeşlerim. Ama huy olarak bir huyu çok güzel öğretir. Hangi huy bu? Sabır. Sabır. Orucun insana en güzel öğrettiği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 yani aynı lağama girip çıkan gibi leş gibi ne yapıyor? Kokan birisi. Ne kadar losyon şubu sıksa da. Evet. Demek ki oruç insandan egoist duygu, şehveti, arzuları ne yapıyormuş? Kırıyor ve terbiye ediyor. Ediyor değil mi? Hı? Yoksa Ramazan'dan sonra kalmıyor mu? Bence Müslümanlar da ömür boyu devam ediyor. Ve etmeli. Yine kardeşlerim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 Yani oruç tutan sabrın yarısını ne yapıyor? Öğreniyor. Evet. Oruçlu sadece yeme içmeyi ve cinsi ilişkiyi belirli bir zamanda terk etmiyor. Selam. Oruçlu insan, aleyküm selam ağzını ve cinsel organını her türlü ahlaksızlıkta anam söylüyor, yaptı. kötülükten koruyacak oruç, oruç sayesinde de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 Allah diyor, şu insanlara boz ediyor diyor. Kimdi bunlar? Gece uyuz bir eşek gibi uyuyana, Çarşı pazar bağırana Çok gülene, çok konuşana, çok yiyene Allah boz ediyor diyor. Çok yemeyin. Kalbi ne yapar? Öldürür diyor. İşte Oruç da insana Allah razı olsun. Oruç da insana ne yapıyor? Zindelik getiriyor. Az yerek insanın kalbinin de tıkır tıkır çalışmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. Ali selatü vesselam hallediniz çok yemekle öldürmeyin. Ekinleri çok suyun öldürdüğü gibi muhakkak fazla yemekle kalbi ne yapar? Öldürür Evet.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 Orucunu tutun. Bavut Aleyhisselam ne yapardı? Bir gün, bir gün tutar, bir gün yerdi. Yani gerçekten zor bir oruç. Veyahut adak adanan oruçlar vardır. Onlarda nedir nezlettiğim e, oruçlar vardır. Bunu yerine getirebilirsin. Veyahut e, Muharrem ayında tutulan oruçlar vardır. Pazartesiye has oruçlar vardır. Onun dışında Eee Zevic'in 10 günü tutulan oruçlar vardır. Ve bekar olan adamların evlendirmiyorsanız e, tutması gereken oruçlar vardır. Bunlar nedir? Nafile oruçlardır. Ve e, oruca baktığımızda Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor.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 börekler, çörekler hazırlanır. Yani yiyeceğin azıcık 10 dakikalık 2 saat, 3 saat ne yaparlar? Uğraş yaparlar. Hakikaten birçok şeyi bizler abarttığımız gibi Ramazan'da sahur gecelerinde ne yapıyoruz? Abartıyoruz. Sahurda bereket vardır ama israf yoktur arkadaşlar. İsraf yoktur. Geçmiş ümmetlerde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 İnsanlar iftarda acele ettiği müddetçe hayır üzere devam edecekler buyurmuştur. Ama iftardan önce oruç bozmayla değil. Yani acele etmiyor ama orucu da boz demiyor. Güneş tepeyi aşınca diyor sen evin bu tarafına geçip de güneşi görmüyorum deyip de orucu ye demiyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor.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 Al arıcın eve geliyor. Evde bir şey var mı? Yok. Ben zaten oruçluyum diye gidiyor. Ve oruçlu geliyor. Evde bir şey var mı? Yok ama diyor. Beriye bir but geldi hediye. Beriye sadaka bize nedir? Hediyedir. Getirin yiyelim diyor. Ne yapıyor? Yiyor. Ve nafile orucun şeyi nedir? Kefareti yoktur. İadesi nedir? Yoktur. Niyeti de yoktur. Ama Yok, niyeti yoktur demin. Niyetinin saati yoktur. Gündüz herhangi bir saatte niyetlenebilirsin. Ama faz olan orucun niyeti ne zamandır? Sahurdadır. Sahurda muhakkak ne yapman? Niyetlenmen gerekir. Niyetlenmenin orucu yoktur. Bunun da şartı böyledir. Yani niyet ederken nasıl yapıyoruz? Niyet ettim Allah rızası için falana falana değil. Kalbinden zaten sahura kalkma niyet etme nedir?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 bütün yıl oruç tutmuş gibi Allah ne yapıyor? Sevap veriyor. Allah bunu devamlı tutan sanmı kullardan eylesin. Ramazan bayramının akabinde Şevval'den kim altı gün oruç tutarsa bütün yıl ne yapıyormuş? Oruç tutmuş gibi sevabı var. Onun dışında Aşura dediğimiz Muharrem ayında dileyene ne vardır? Oruç vardır. Her aydan üç gün oruç var dedik. Pazartesi, perşembe Oruç var dedik. Ayrıca Zilhidçe ayında 9 gün ne var? Oruç. Niye on günde 10 gün değil de 10. gün bayramıydı. Evet. Yeme içme günü. Olduğu için. Evet. Bir de haram aylarda oruç vardır. Bu da nedir? Zilkade, Zilhidçe, Muharrem ve Recep aylarında bu günlerde oruç tutmak vardır. Ayrıca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 tutamazsınız. Başka? Vay. Ramazan ayını karşılamak için şek günleri dediğimiz işte hilal gözükürse ben zaten duydum gibi oruca ne yapamazsınız? Başlayamazsınız. Allah Resulü bunu yasaklamıştır. Yani şüpheli günlerde. Hilal gözükürse oruca başlayacaksınız. Hilal gözükmezse ne yapmayacaksınız? İşte karşılamaydı Yok işte ilahe gözükürse ben zaten oruçluydum deyip farza çevirme diye bir olay nedir? Yoktur. Bayram sen ne kattın bunun içine ya? Şey yakın, Zencefil var mı? Evet. Yine e, bunun dışında hayız ve nifaslı olan kadınların oruç ne yapması? Ee, lohusu olan kadınların oruç tutması nedir? Müslümansan haramdır. Şiaysan serbesttir. Tutabilir. Evet. Yine e, sadece cuma gününe has oruç ne yapamazsın? Tutamazsın. Cumartesiye has tutamazsın. Ama devamlı geldiğin bir orucun varsa o günlere de denk geliyorsa kefaret gibi bunda nedir? Bir sıkıntı yok. Ama Cuma'ya has, Cumartesi'ye has, ikisine has yine ne yapamıyorsun? Tutamıyorsun. Bunun neyi var? Meli var. Yani dinimiz bunu ne yapıyor? Meli diyor. Başka? Biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, bazı has ibadetler vardı. Bunlardan bir tanesi Visal orucuydu. Visal orucunun ne olduğunu bilir misiniz? Üç gün iftarsız oruç tutmak. Sadece diyor ki biz de tutarız hayrettir. Ben sizin görmediğiniz yerden yedirilir, içilirim, içilirim diyor. Ali Salatu vesselam'a hac ibadetler vardı. Bunlardan birisi de nedir? Visal orucuydu. Ona farz, bize ise haram olan yasaklanan ibadetler. Oruç tutuyor evet. Ama bize yasak. Ona farz olan.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 ee, 7 yaşına geldiğinde emredin. 10 yaşına geldiğinde ne yapın? Bahredelim. Dövün diyor. Oruçta ne diyor? Kişi mükellef olmuşsa oruç ona nedir? Farzdır. Nasıl namaza alıştırıyorsak mükellef olmadan önce çocuklarımız oruca da aynı şekilde ne yapılacak? Çocuklar alıştırılacak ki farz olduğunda yani mükellef olduğunda onların zoruna ne yapması? Gitmesin. Evet. Yükümlülük şartları yani mükellef olma şartları deliye kız verirler mi size? Size? Vermezler. Deliye de dinde bir mükellef nedir? Mükellefiyet yoktur. Adam çocuğuyla gidiyormuş bakmış kedi bir şey yiyor. Dede demiş bak oh, bu kedi oruç yiyor. Hayvan demiş bu. Tabii. Gayet var. Diyebilir Şu Onda bir sıkıntı yok demiş. Evet.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 Bazıları da tır şoförü. Onların ilginç soruları var. Ya hocam diyor, o zaman diyor, ben ömür boyu oruç tutmam diyor. Evet. Tabi dedim, tutmazsın. Evet. Ahirette, ya Rabbi ben hep seferdeydim. O yüzden de ruhsat verdin. Orucu tutmadım. Cevabını orada güzel güzel öğrenirsin dedim. Ben bilmiyorum dedim. Hastaysan, yolcuysan tutma diyor.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 Oruç tutmaya Yani ona kendisi ne yapacak, karar verecek. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde olduğu için dinimiz onlara bu ruhsatını atmıştır, Tanınmıştır. Başka tutmama için ne var aklınıza gelen, için size soralım. Yaşlılık veya böyle düşkünlük oruç tutamıyorsanız ne yapıyor? Ruhsat var evet. ama.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 ve orucu bozacak her şeyden kaçınması gerekir. Kadınlara ise ilaveten hayız ve nifastan yani loğusalıktan temizlenmiş olması gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü İslam'ın ashabı kadınlara ne diyor? Biz loğusayken, haizliyken nifasken oruç tutmaz. Namaz kılmazdık. Daha sonra orucu kaza ederiz. Namazı etmez. Tersi mi? Doğrusu, değil mi?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 Yani şeytanlar bağlanırken bazıları ki hiç bağlanmıyor, kırmışlar zinciri. Onlar zincir atıyorlar, derken seni de dahiye çalışıyorlar. Sen ne yapacaksın? O gibi meselelerin peşine düşmeyeceksin. Oruç diyeceksin, oturacaksın. Unutarak yedin, içtin. Oruç bozulur mu? Bozulmaz. Başka, unutarak cins münasebette bulundun.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 Bozar mı? Bozmaz. Sadece şuna bozar diyoruz. Serum, hani bu gıda olarak alınan serum besleme vaziyeti olması hasebiyle sadece buna bozar diyoruz. Buna da iştihatlan diyoruz. Yani gıda olduğu için, vücudu beslediği için. Ama dinimiz ne diyor? <gülüyor> Asıl, i̇laç kullanacak yer Hastay sen ne diyor? İyileşince tut. Yani nastarı zorlayarak kendine yol ne yapmayacaksın? Aramayacaksın. Ya ben şu iğneyi vurduruyorum. Şöyle diyorsun Kardeşim bozmaz. Ama illa bu şeyleri zorluyorsun. Hasta mısın? Hasta ruhsatını kullan. Otur ye. İyileşince ne Hem bu şüpheyi kaldır. Hem de salim salim orucunu ne yap? Tut. Kan aldırmak, hacamat yaptırmak, mislak kullanmak, diş çektirmek serinleme maksadıyla banyo yapmak veyahut işte denize girmek orucu ne yapmaz? Bozmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest baplarında da hatırlayacak olursanız ağza ve su ağza ve buruna su verdiğinde ne yapıyordu? Bol bol veriyordu. Ama bunu Ramazan ayı geldiğinde ne yapın? Çoğaltmayın. Yani kendinize su kaçırmayın diye ne yapmıştır? Dikkat edin demiştir. Evet. Orucun yasakları da bozan şeyler de neymiş? Yeme içme cinsi münasebet, gıybet etmek. Bunlardan ne yapacağız? Uzak duracağız. Peki. Bozdunuz. Keffareti ne? Oldu ya. Dayanamadım. Güneş vardı. Yok iş çoktu. veya başka başka bir şeyler oldu. Ne yapılır? Ne yapılır? Fahabe geliyor. Ben şöyle şöyle yaptım. Burada fiil önemli değil. Kalpten orucun bozulması önemli. İllet önemli. İki ay arka arkaya oruç tutturur. Sıralama çok önemli. E ben diyor bir güne güç yetiştiremedim. Ne diyor? İki ay arka arkaya peş peşe mu? Tuttur. Sonra 60 fakiri doyur. Ona da gücüm yetmez. İşte sadaka ver. Onu da ben muhtaç biriyim. Beklediyor, Oradan hurma geliyor. O hurmayı al diyor. Medine'deki fakirlere dağıtı. Biri şu kara taşlıkta en fakir aile benim aile. E götürdü ehlimle. Ye diyor. Sıralama neymiş? İki ay. Arka arkaya. Oruç. Gücün yetiyorsa bunu yap. Allah kendilerinden razı olsun. İslam alimleri bu noktada. Kimi demiş ki güne gül.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 Bu tarafa geçiyor, burayı yırtıyor, burayı iyileşiyor. Adam tamamen azap içinde. Cibril'e soruyor, bunun günahı ne? Bu Muhammed ümmetinden farz olan orucu kasten yeni cezasıdır. Sevabı çok olduğu gibi, aynı haçta anlattığımız gibi, haç ne yapıyor? Karşılığı cennet. Ama hacı mebrul değilse, bir de beddua var. Bunu yerde ne yapsın? Sürtsün diyor. İşte oruçta mükafat yüksek olduğu gibi kasten niyeninde cezası neymiş? Al. Onun için Allah bizi bilerek veyahut bilmeyerek bu tür işlerden uzak tutsun kardeşler. Orucun kefaretten alakalı gelen cevabı bu. Dileyen iki arka, arka arkaya iki ay oruç tutar. 60 fakiri doyurur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 bana kulluk etsin diye yarattım diyor değil mi? Ben insanları ve cinleri mi diyor? Ben cinleri ve insanları Hangisi? Önce zikredine bir sıralama var. Niye? Öncelik var da onda. Önce yaratılan kim? Cinler. O zikredilmiş. Sonra yaratılan kim? İns. İz. bizler. Oruçta da demek ki ilk önemli olana ne yapıyor? İşaret ediyor. Yapamadıysan ondan sonraki öncelik diye. Yapamadıysa, ondan sonrakine burada senin imanına seslenen bir nokta var. Ama hepsinde de hayırlısı. Aynen bir münker gördüğünüzde ne yapın? Elinizde, dilinizde ya da kalbininle. Halbuki kalple engelleme imanın en zayıf noktası. Ama hepsinde de mümin diyor değil mi? Bundan da yapmayan, yaşayan bir ölü görmek isteyen ona baksın diyor. Yani Kalple de boğuz edemiyorsa diyor.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 Dört kıldı güzelliğini sorma. Dört kıldı güzelliğini sorma. Sonunu ne yaptı? Üç yaptı diyor. Allahü Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün yıl boyunca kıldığı gece namazının adı Ramazan'da nedir? Teravidir. Bunu Bukhari'de, Müslüm'de, başta olmak göre bütün hadis kitaplarında bulabilirsiniz kardeşlerim. Evet. Yine Ramazan ayında kalpler ne yapmıştır? İncelmiştir. Ve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 Ramazan'a hasta nedir? Yapılan bir ibadettir. Kadın olsun, erkek olsun, Ramazan'ın son 10 gününde her türlü uğraşlardan e, uzak durarak mescitte geceleme ve ibadette ne yapmadır? Meşgul olmadır. Her mescitte itikaf ne yapılır? Yapılır. Bu konuda birçok e, ihtilaflar gelmiştir. Yani siz ihtilaflara kulak açmayın.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 40 güne çıkarmışlar, Ramazanda katmışlar, 10 günde önce girmişler. Böyle bir şey dinimizde nedir? Yok. Yoktur. Ramazan'ın son 10 gününde e, mescitte ne yapmak kalmadır ve itikafa girildiğinde Ramazanda gecelerde kadına ilişmek helal mıydı? Helaldi. İtikafta ise kadınlardan da ne yapılır? Uzak durulur. Evet. İtikaf çok önemli e, ibadetlerden bir tanesidir. Allah hepimize bu hayrı işlemeyi nasip etsin. Sünnettir. Maalesef unutulan sünnetlerden bir tanesi. Allah tekrar verip nasip etsin. E, biliyorsunuz Ramazan ayında bir de bir gece var. Neydi bu gece? Kadir gecesi ve aranması nedir? İmandandır. Aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Hem itikafa girmiştir hem de Kadir gecesi ne yapmıştır? aramıştır. Çok rahatlıkla itikafa giren birisi Kadir Gecesi ne yapar? Durur. Kaçılmaz. Mümkün değil kaçılmaz. Çünkü arıyor ve ibadet için kendini ne yapıyor? Vaksediyor. Evet. İtikafa girmek nefsi yasaklardan korumadan en etkili bir yöntemdir. Ve büyük hayırları vardır. İnsana tefekkürü aşılar. Çünkü insanın tefekküre de ihtiyacı vardır.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 Bak, haymana müftüse hemen çıkıyor. Değil mi? Evet. Sahabe, Allah kendisinden razı olsun, otuz fakiri toplamış, bir kuru ekmeği koymuş, üzerine bir yağ eritmiş, dökmüş. Ya Rabbi, benim elimden gelen bu da demiş. Keffaretten, yani fidyeyle alakalı gelen kitap ve sünnette elimizde şöyle bir nasımız yok kardeşler. Bu da şunu gösteriyor ki, burada bizi neye bırakıyor? Güzel.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 Eğer miladi ayda oruç tutsaydık nasıl tutacaktık Salih? <gülüyor> Uymuyor değil mi? Aralık hangi ayda? Kış ayında. Ağustos yaz ayında. Ama Allah bize aylarda kameri ayları ne yapmıştır? Fark kılmıştır. Senenin her gününe oruç ne yapar? Dek gelir. Onun için Ramazan ayı size farz kılınmıştır diyor. Ocak ayı, Aralık ayı neymiş? Neydi? Değil. Bunun da ayrı bir hikmeti vardır. Ramazan ayında tutulur ve Ramazan da Kur'an'ın indirildiği bir aydır. Neyle başlar? Neydi? Olur mu canım? Takvi esası var. Hangi asırdayız ya? Necim? Yani böyle teleskoplar var, böyle Necim? tek tek dakika dakika hesaplarlar ama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 daha hacılar Arafat'a çıkmaktan bunlar burada ne yaptı? onları devirdiler. İşte cahilliğin, bağnazlığın, taklidin, körü körüne bir şeyi takip etmenin cezası. Olur mu hocam? Ergen'in günahı bir kişi aldı ya. Sen tamam dedi ben çekerim dedi. Alır alır. alır. Adama sormuşlar. Cuma günü ölen cennete mi gider? <Gülüyor> Cuma günü ölen diyor cehenneme gitmez ama cumartesi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 onun paradan verileceğini söylemiştir. Ama birçok alimimiz, Allah kendilerinden razı olsun, onlar da kesinlikle para verilemeyeceğini, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu hububattan verileceğini söylemiştir, demiştir. Ve hububattan değil de peşin para veren bidat işlemiştir diye hadislerden de çok sert konuşanlar olmuştur. Allah onlardan da razı olsun. Bu tür ifadeler de geliyor. Ama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 Getirme. Para veriyorsan para ver. Vermiyorsan git hububattan ver. Ama ne kendini ne de bir başkasının orucunu ne yapmak? Katletme. Akılsa senin olsun. Deveye sormuşlar. İnişimi sever, Yokuşum. Ne diyor? Düz yola. Ne oldu ki? Diyor. Ne oldu ki düz yola da? Eğri büğrü yollara gidip de dinimizi ibadetimizi ne yapalım? Zorlaştıralım.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 Allahümme ve bihamdike eşhedü la ilahe illa ente estağfiruke ve etöbüle. Elhamdülillahi rabbil <gülüyor> alamin. Sonra